Merhaba, yapılan yeni bir araştırmaya göre hidrolik kırmada kullanılan kimyasallar doğum kusurları, kısırlık ve kansere sebep oluyor. Amerika Birleşik Devletleri'nde yaygın olarak kullanılan ve tartışmalı bir yöntem olan fracking, yani kaya gazı için hidrolik kırma yönteminde 700'den fazla kimyasal madde kullanılıyor. Bunlardan bazıları endokrin bozucu kimyasallar olarak adlandırılıyor. Bu kimyasallar üzerinde yapılan çalışmalarda doğum kusurları ve kanserle bağlantılı olduğuna dair bulgular bulunmuş. Endokrinoloji dergisinde yayınlanan yeni bir araştırmanın yazarlarından biri olan Missouri Üniversitesi'nden Susan C. Nagel, yükselişte olan hidrolik kırma yönteminde kullanılan endokrin bozucu kimyasallara maruz kalmalarıyla kaya gazı çıkarım alanının yakında yaşayan nüfus daha büyük sağlık riskleriyle karşı karşıyadır, dedi. Araştırmada 10 binden fazla kaya gazı kuyusunun bulunduğu, Colorado'nun Garfield County bölgesi ile kaya gazı kuyusunun seyrek olduğu, Missouri'deki Boone County bölgesinden alınmış su numuneleri karşılaştırılmış. Sondaj sitelerinden alınan su numunelerinde yüksek düzeyde hormon bozan kimyasal görülmüş. Tespiş edilen miktarlar vücudun testosterona tepkisini ve esterojen üretimini engelleyebilecek seviyelerde. Garfield County'deki sondaj sitelerinin su çektiği Colorado nehrinde kimyasal oranı orta seviyelerdeyken sondaj sitelerinden alınan örneklerde yüksek seviyelerde kimyasal tespit edilmiş. Nagel, sondaj bölgelerinin yakınından alınan su örneklerinde Boone County su örneklerine göre daha fazla endokrin bozucu kimyasal bulunuyor. Endokrin bozucu kimyasallara maruz kalanlarda, özellikle de çocuklarda üreme, metabolik, nörolojik ve diğer hastalık riski artabilir diyor. Nagel Amerika Birleşik Devletleri'nde hidrolik kırma yönteminin yeraltı suları üzerindeki etkisini gösteren çalışmalara rağmen suyun kalitesini korumak için hiçbir yasal düzenlemenin olmadığını belirtiyor. Türkiye'de de sessiz sedasız bu konuda çalışmalar yapıldığını ve halkımızın risk altında olabileceğini hatırlatmakta fayda var. Çin hükümeti Çin'in büyük şehirlerinde tehlikeli seviyeyi çoktan aşan hava kirliliğini temizlemeyi planlıyor. Çinli yetkililer büyük şehirlerde hava kirliliğini temizlemenin faturasını çıkardı. 2013-2017 yılları arasında gerçekleştirecek temizliğin Çin'le 1.75 trilyon yuana yani 288 milyar dolara mal olacağı belirtildi. Çin Çevre Planlaması Akademisi Başkanı Wang Jinan yüksek faturanın ekonomiye zarar vermeyeceğini tersine gayri safi yurt hasılayı Büyütmesiyle maliyetin dengeleneceğini belirtti. Guardian'ın haberine göre Eylül ayında Çin hükümetinin açıkladığı hava kirliliğini önleme planımı, gayri safi yurt içi hasılayı 330 milyar dolar arttıracak ve 2 milyon kişiye iş imkanı sunacak. Van harcanacak 1.75 trilyon yuanın %36.7'lik kısmının temizlik sanayisinde %28.2'sinin de yenilenebilir enerji kaynaklarına aktarılacağını açıkladı. Sera gazı yayan motorlu araçların azaltmasında da harcanacak para, 210 milyon yuan olarak belirtildi. Çin'de hava kirliliği 2013 içinde son 52 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştı. Şangay'daki hava kirliliğinin cuma günü metreküp başına 214 mikrograma yükseldiği belirtildi. Yetkililer havadaki parçacık yoğunluğunun akciğerlerde rahatsızlığa neden olabilecek seviyeye ulaştığı uyarısında bulundu. Çin Ulusal Konseyi 5 yıllık plan içinde büyük şehirlerde hava kirliliği oranını en az %10 azaltma sözü verdi. Gayri safi yurt içi hası gibi indekslerin doğanın daha da sömürülmesini arttıran çarpık bir ekonominin çarpık yaklaşımları olduğunu herhalde burada unutmamak gerekiyor. Düşünün ki havayı önce kirletmenin sonra da temizlemenin ekonomiye faydası olsun. Ve gelelim Türkiye'ye. İzmir Gaziemir'deki Aydın Mahallesi sakinleri 20 Aralık Cuma günü Bayraklı adliyesinde savcılığa nükleer ve kimyasal atıklar için suçluyoruzunda bulundu. Yeşiller ve Sol Gelecek Partisi İzmir eş sözcüsü Osman Doğan'ın ve mahalle muhtarları Ali Mert'in konuşma yaptığı basın açıklamasından sonra dilekçe savcılığa teslim edildi. Arslan Avcı Kurşun Sanayi'nin çevreyi Kasten kirletmek ve izinsiz atık bulundurmak suçundan İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Valiliği, Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kurum yetkililerinin görevini kötüye kullanmak konusunda yargılanmalarını talep ettiler. Mahalleler, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın firmaya kestiği cezanın henüz bir yaptırımı olmadığını, ne firma sahiplerinin ne de devletin herhangi bir kurumunun bölgenin sağlığını güvence altına almak için hiçbir önlem almadığını belirtiyor. Dilekçilerde firma ve devlet kurumları hakkında soruşturma başlatılması ve soruşturmaların sonucunda kamu davası açılması talep ediliyor. Yetkililerin bir an önce harekete geçerek bu alanın radyasyondan temizlenmesi için acil bir eylem planı belirlemeleri ve uygulamaları gerekiyor. Radyoaktif kurşunun nereden geldiğine ilişkinde bir polis araştırmasının başlaması önemli adımlardan bir tanesi. Yeşil ve barış dolu bir gezegen direkleriyle esen kalın.